Açık Radyo Yeter Ki Hisseden tekrar merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Ben Alper Dalkılıç. Ve ben Yelena Polikova. Bugün sizlere iki değerli konumuzu tanıtacağız ama öncesinde Yelena. En son geçtiğimiz hafta neler oldu? Tahtalı Rantuskaya yarışmasına gittik. Nasıl koştun orada? Geçen hafta evet Çıralı'daydık. Hava harikaydı. Her şey çok güzeldi. 27 kilometre koştuk. Sıfırdan 2365 metreye kadar. Hı hı. Ben mesafeyle 4 saat 20 dakika 50, 54 saniye tamamladım ve parkur rekoru da Evet evet 5 senelik rekor kırdım. Hı hı. Aslında 4.15 planlıyordum. Hı hı. Ee, onun farklı bir heykeli vardı. Tabii okumak hesapta, isterseniz, okumak isterseniz elenopolikova.net blogumda okuyabilirsiniz. Bugün bitireceğim. Blogda hazır. Bu arada Polat Savaş Mevis isminiz eee Söylesek de e, mutlaka kaçıracağımız bir sürü arkadaşımıza da çok teşekkür ediyoruz. Gönüllü, görevli arkadaşlara, destekçilere, yarışa destekçileri. Bu arada Kaşkar Ultra için 31 Mayıs yine erken kayıtlarda son tarihe yaklaşıyoruz. Bu programı dinlediğinizde bizler de Pokut'ta kampta olacağız, koşu kampında. Diğer taraftan Kizikos Ultra kayıtları da devam ediyoruz. Ekip de orada şu an çekimde. Başarılar, kolaylıklar diliyoruz. Başka ekleyeceğin var mıdır eline? Tahtalı evet ben de çok çok teşekkür etmek isterim her şey için ve ayrıca hı hı. tüm katılımcılara kocaman tebrikler çünkü zor parkurdu, hava çok güzeldi, zirveye doğru kar çıkışları vardı. 60 kilometre koşan için inişlerde de oldu. Hı hı. Her şey müthişti. Ondan dolayı bu sene katılmadıysanız, seneye mutlaka bu yarışı göz atın. Tahtalı, tuska'yı seneye biz de orada olacağız. Tebrikler ayaklarına sağlık tekrar. Evet konuklarımıza dönecek olursak ayakların tozuyla kaçtan geldiler doğru mu? Doğrudur. Doğrudur evet. evet konuklarımız Gülhun Gürbüz ve İlker Gürbüz. Merhaba tekrar. Merhabalar. Merhaba. Hoş, Hoş, geldiniz. Geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldik. geldiniz. Biz yine stüdyoya sizden biraz daha geç geldik. Sizler nerelerden geldiniz? Biz yine Bahçeköy'den. <gülüyor> Biz de böyle... geldik. Evet evet İstanbul <gülüyor> halleri. E, Tabii sizde e, denizde giderken suda giderken böyle bir trafik sıkışıklığı böyle bir konu olmuyor elbette. E, peki neler yapıyor bu sporcularımız konuklarımız e, tekrar hoş geldiniz e, kim başlamak ister? E, i̇sterseniz ben başlayayım öncelikle e, öncelikle tebrik ediyorum siz karada dağlarda bayırlarda koşuyorsunuz biz de denizde koşuyoruz. Hı hı. E, bizde trafik yok e, trafik olsa olsa işte büyük gemiler işte deniz dalga ve tabiat şartları. Ee, tabii bizim trafik önemli bir trafik öyle deniz trafiği deyince böyle arkasında bekleyemiyorsunuz çok daha riskli bir trafik olmasa iyi olur hı hı. Ee, Biz kimiz ben e, Gülhun Gürbüz ben e, hatta şu an yanımda bir kızım var altı e, buçuk yaşında e, İlker Gürbüz Gülhun Gürbüz ve Mira Gürbüz olarak buradayız hı hı. Kaçta yaşıyoruz ben bir ilaç firmasında tedarik zinciri operasyonlarını yönetiyorum hı hı. E, Evden çalışıyorum Evet ve boş zamanlarımda farklı sporlar yapıyorum. Deniz kayağı da bunlardan biri. Üç yıldız deniz kayakçısıyım. BCU dediğimiz British Cana Union sertifikasyonuna sahibim eşimle birlikte. Denizi seviyoruz. Genelde deniz ilişkili sporları tercih ediyoruz veya su ile ilişkili. Deniz kayağı da bunlardan biri. Peki bunun için de triathlon yaptınız mı? Hani denizde içine katıp derken? Kesinlikle e, ilk triathlona katılanlardan biriyim. Zaten geçmişte öyle bir tecrübem var triathlon. Alanya'daki etü yarışlarına katılmıştım. Farklı e, ama yani sonuçta e, bunu deniz kaya ile birleştirdim. Çünkü deniz kaya enteresan bir şey. Ee, isterseniz tanımlayayım biraz. Lütfen. Evet. Ee, Deniz Kaya işte genelde ülkemizde Kano diye tanımlanıyor. Hı hı. Ama Kano'dan farklı. Kano'da e, tek küreğin tek palası vardır. Yani kürek de e, bununla e, dizinizin üstüne çöküp e, Kano'da çekersiniz. Tek bir taraftan çekersiniz. Ama Deniz Kaya aşağı yukarı 5 metreyi bulan uzunluğa sahip 58 santim genişlikte işte e, iki tarafı palalı ...iki taraftan çekebildiğiniz bir araç dünyanın hı hı. en ekolojik araçlarından biri. Ee, bu kuzeyli ülkelerde icat edilmiş, özellikle Eskimo'daki işte e, kabileler e, avlanmayı ve e, özellikle buzlar arasında seyahatlerini gerçekleştirmiş. Hı hı. Ama daha sonra tabii bu e, Avrupa ülkelerinden bize doğru gelmiştir. Ve taşıması da kolay. Kesinlikle aşağı yukarı ağırlıkları işte e, kullandıklarımız 20 kilo veya 30 kilo arasında. Hı hı. E, çeşitli malzemelerden üretiliyor. Ee, motoru yok yani tamamen ee, kas, kas gücüyle, gücüyle. çalışan evet. bir araç hani mekanik bir şey de yok yani bir bisiklet tamam hani bakarsınız o da e, kas gücüyle çalışıyor ama sonuçta dişli var bakım gerektiriyor ama deniz kayağında böyle bir şeye gerek yok yani bir küreğiniz bir ee, deniz kayağınız bir de ee, kokpit dediğimiz içine oturduğumuz kısmı Denizin yani suyun girmesini engelleyecek bir etek gibi bir şeyle neopren lastikli bir şeyle onu bağlamanız ve öndeki arkadaki bagajlara da eşyanınızı koymanız sizin hakikaten böyle bir haftalık bir aylık hatta bir senelik yolculukları hazırlıyor yani çok enteresan fantastik bir ekolojik araç. Ve sonuçta motorda yok istediğiniz sahile de yanaşabiliyorsunuz ve taşıması da çok kolay. Bir şekilde sahile ayak bastığınız zaman onu da park edip direkt o anda yaşayabiliyorsunuz. Peki o kadar süre suda olduktan sonra karaya ayak bastığınızda neler hissediyorsunuz ilk olarak? Öncelikle eklemek isterim. Evet haklısınız. Çok büyük özgürlük. Ben hep yerkendir hayalim. Hep onu yapmak isterim ve onu severim ama... ...Deniz Kaya tanıştıktan sonra... Hiç erişemediğim noktada erişebildiğimi ve bir yelken gibi bana yük olmadığını, onun sorumluluğunun daha az olduğunu hissettim. Ee, öyle ki siz kıyıda gittiğiniz zaman yanınızda bir kuş suda ayaklarını basmış yürüyebiliyor. Örneğin bir flamingo ile beraber yol yapabiliyorsunuz. Çok keyifli, çok çok heyecan verici ol şahsen. Yunuslarla birlikte ee... gitmek. Kesinlikle. Ah, Yunuslar, köpek balıkları, balinalar. Neler diyorsunuz balinalar. Tabii, Çok yaklaşıyorum size. Yunusların zıpladığına tanık olduğumuz, hatta artık Yunus görmek bize böyle şey sıradanlaşıyor. Peki siz giderken alttan geçtiğini görüyor musunuz? Vallahi, hissediyor musunuz Bu son yolculuğumuzda bir köpek balığıyla bir şeyimiz oldu. <gülüyor> karşılaşmamız oldu <gülüyor> ama çok keyifliydi. Ee, onu ee, ileriki saat yani e, zamanlarda anlatalım isterseniz. Peki bu Son süreçte yılında. yayını dinleyen e, dinleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşabilirler veya e, ekran başında olanlar e, hangi adreslerden size bakabilirler? E, aslında bizi unutma diye bir Facebook kurumumuz var. Bu e, Hı -hı. yaptığımız e, Denizkaya'yla yolculuğumuzun e, amaçlarından biri. E, i̇sterseniz ona mı geçelim? Ya da Hı -hı. şöyle yapalım. Denizkaya'nın özgürlüğü en önemli özgürlüğü. E, istediğimiz yerde karaya çıkabilmemiz yani çok draft dediğimiz e, alttaki salması olmayıp e, istediğiniz kıyıya çıkmanız hakikaten çok büyük özgürlük oluyor. Hı hı. E, Bu arada İlker e, Deniz Kayığı Derneği kurucusu. Evet aynen 2006 senesinde Türkiye'nin ilk deniz kaya kulübü kurucularındanım ben. Hı hı. E, uzun seneler yaptım e, Bayağı geçişlerim oldu yani uzun deniz mesele Amasra'dan İstanbul'a altı günde gelmem oldu bir kere hı hı. 200 200 deniz, deniz mili kaldı. E, yani bir sürü mesela Bozcaada Marmara Adası'na, e, yok adaların etrafında çok e, eşinle birlikte güzel seyahatlerimiz oldu. Hakikaten o özgürlük çok önemli. Hı hı. İstediğimiz yerde e, çıkabilmemiz, kamp atmamız. Hatta kayağı tekerini bağlayıp istediğimiz yere onu taşıyabilmemiz. Hı hı. Bunlar hakikaten çok büyük özgürlük. Hatta bir kere daha aşırdığımız da oldu hatırlarsın. İlker Norveç'teydi. Evet, evet 60 metrelik dağa aşırmak zorunda kaldık. Yani Fatih Sultan Mehmet'in e, torunları olaraktan. Ee, 30 mil bir yolculuk yaptıktan sonra Norveç'in buz e, hı hı hı. yukarıda Lofoten adalarında, mecbur hani e, deniz çok sertti. Geri döneceğimize bir 60 metrelik bir sırt vardı oraya çıkartıp malzemi e, aşağı indirmiştik. Böyle bir efsanemiz de var. İnanılmaz. <gülüyor> Demin <gülüyor> sormuştunuz karaya çıkarken neler hissediyoruz diye. Ee doğrusu karaya çıkmak mecbur kaldığımız zamanlarda çıkıyoruz ve dinlenmek için çıkıyoruz hı hı. karaya çıkması keyifli ama hani oradan tekrar denize çıkması çok Adapte kolay değil o yüzden mi? çünkü ıslak oluyorsunuz o ana kadar çok aktivite halinde olduğunuz için üşüdüğünüzü hissetmiyorsunuz e doğal olarak ne kadar kuru kıyafet kullansanız bile ıslanabiliyorsunuz hı hı. karaya çıkınca üşüme başlıyor o yüzden çok tercih etmiyoruz. Ve ilgili gözlerde siz neden, nereden geliyorsunuz, ne Kesinlikle. yapıyorsunuz? özellikle evet. Türk karasularında e, insanların yardımları ve hakikaten e, çok önemli evet. destekler oluyor. E, bir yere bir lüks araçta gittiğiniz zaman oradaki insanlar sizinle ilgilenmeyebilir. Hı hı. Köylüsü işte her sınıftan insan hı hı. E, ama bir deniz kayayla çıktığınız zaman o, o acayip bir şey oluyor yani. Ee, ...hemen bir sohbet açılıyor... ...oturuyorsunuz... E, ...hakikaten çok keyifli... ...çünkü kaskıcınız da yapıyorsunuz... ...ve oraya Hı. adım atarak da onları da onare ediyorsunuz... ...yani bu çok da önemli kesinlikle, bir şey aslında... ...kesinlikle, ee, bir de ben şeyden bahsettim... ...madem böyle bir seyahat yapıyoruz... Hani ...ne Hı -hı. kadar hızla gidiyorsunuz diye... Hı -hı. E, ...dinleyiciler merak edebilir... E, ...biz mil olaraktan kullanıyoruz... ...bir mil e, 1.83 kilometreye tekabül eder... Hı -hı. E, ...yani yaklaşık olarak 2 kilometre gibi düşünebilirsiniz... Ee, ...biz üç mil gibi bir hız yapabiliyoruz. Hatta dörde çıktığımız da oluyor havanın ve e, şeyin, e, denizin etkisiyle birlikte. Yarım mil'e indiğimiz de oluyor. Ee, yarım mil'e arada. indiğimiz de olabiliyor. Hı -hı. Tam şeyden e, prova dediğimiz tabirle önden aldığımız e, dalgalarda ve rüzgarlarda... Hı -hı. E, ...tabii burada havanın esintisi de çok önemli. On beş nat veya yirmi natta esintilerde bayağı zorlandığımız bir millere düştüğümüz... ...yarım millere düştüğümüz durumlar da oluyor. E... E, şimdi demin sordunuz ya... E... Bu seyahatte karaya çıktığınızda nelerle karşılaşıyorsunuz diye. Hatta orada insanlar ilgiyle karşılıyor diye. işte o ilgi ve e, insanların böyle merakı bize farklı bir yola sürükledi. Ve biz buna yola çıkarak e, bir seyahatler dizisinde başladık. Hı hı. İsterseniz ondan bahsedelim biraz. Evet. Aslında e, küçük bir e, müzik e, molası verelim. Ondan sonra devam edelim. Evet. Bu zaman şarkıyı ben seçeyim izninizle. Bob Dylan'dan Blowing in the Wind biraz da bizim konumuzla alakalı olduğunu düşündüğüm için. Altyazı M.K. Man?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 Is blowing in the wind The answer is blowing in the wind Bizi unutmadan bahsedebilir miyiz? Ee, bizi unutma ee, Aslında biz Bizi unutma yolculuğuna nasıl başladık? Önce ondan bahsedeyim dilersiniz. Bizi ne böyle bir yolculuğa gitti itti. Ondan sonra zaten yaptığımızın ne olduğunu anlayacaksınız. E, 2014 yılında çok uzun bir yolculuktan, bir tatilden dönüyorduk Endonezya'dan. Uçakta yanımıza bir bey oturdu. böyle Yaşlı bir bey, e, FETÖ şapkasıyla. E, uzun süre tabii konuşmadık ama bir süre sonra... ...sohbet açıldı. E, Avustralya'da... ...iki bir Türk ne konuşabilir? Tabii ki birinci Dünya Çanakkale Savaşları'nı konuşur. E, konu e, Anzaklar'a geldi. Çok keyifli bir sohbet başladı. Bir sonra da 2015 yılında... E, ...Kara Savaşları'nın başladığı yılın... ...yüzüncü yılı. Hı hı. Çanakkale Kara Savaşları'nın. E, ve bize bütün... Anzak ülkelerinin Yeni Zelanda ve Avustralya'da bunun çok önemli olduğunu, birçok insanın Çanakkale'ye gelmek için can attığını ve bunun için çok talep olduğu için de kura çekildiğini, kendisinin de katıldığını fakat giremediğini ve çok den bahsetti ve o dönemde, o tarihte bütün Avustralya'da tarihin durduğunu ve işlere gidilmediğini ve alma törenleri yapıldığından bahsetti. O kadar heyecanlandık ki biz. Yani onu o bir anlatıyor sanki günlerdir tanışıyormuşuz gibi. Bir o anlatıyor, bir biz anlatıyoruz. Çok keyif aldık. Sonrasında ona da önerdik. E, i̇ki haftalık bir konferans için Türkiye'ye geliyormuş. Koç Üniversitesi'yle bir barış konferansına katılacakmış. Seed Üniversitesi'nde bir profesörmüş. E, davet ettik onu. Hani gelin beraber sizi bir gösterelim. Çok isterdim ama vaktim olmayacak. Ama bir kahve içelim beraber dedi. Gerçi bunu başaramadık. Çok yoğun bir program. ...programı vardı. Fakat o sohbetten sonra... ...biz çok heyecanlandık. O kadar keyifliydi ki... ...dedik bu bizim hikayemiz aslında. Onun hikayesi de olabilir bir parçası ama... gerçekten bizim hikayemiz. Yani biz bunun heyecanını ne kadar hissediyoruz. Bizim için güzel şeyler bırakılmış. O savaşın acılarını... ...çekmişiz. Bunu ne kadar anıyoruz... ...ve bundan ne kadar ders alıyoruz diye. O an eşimle dedik ki ya o zaman biz de... ...farklı bir şey yapalım. Bu hikayeyi biz yaşayalım. Madem Deniz da insanların... ...dikkatini çekebiliyoruz. Hı hı. O zaman biz de... Yola çıkalım ve biz bu sefer denizden gidelim ve mesajımızı anlatalım yolda. E, Fazıl Üstü Dağlarca'nın e, çok güzel bir e, söylemi var. Diyor ki e, Çanakkale Savaşları yeni Türkiye'nin ön sözüdür. Yani e, benim e, an, annemin babası e, Çanakkale'de şehit olmuş. E, akrabalara sorduğum zaman e, bırakın adını yani hiçbir şey bilmiyorlar. ya yani İsimlerini bile yanlış söylüyorlar. Ve de belki gidip ziyaret bile etmediler. E, yani. Aynen öyle haberleri yok. Neyse kayıtlara ulaştım ve kendisinin 6 Haziran'da ikinci e, Kirta e savaşı sırasında e, şehit olduğunu Adere Hastanesi, Ecebatla kilit barı arasında e, hastane kayıtlarından ulaştık. Kaç yaşındaydı peki? E, Valla e, o 1883 doğumluydu yanlış hatırlamıyorsam. E, düşünün çok genç bir yaşta. Yani 30'lu 30 yani, evet. evet yani ailesini bırakıp e, Karadeniz'de hı hı. E, orada şehit olmuş. E, biz de dedik ki hani onu da anmak ve tüm hani zayileri anmak adına hı hı. E, bir yolculuk yapalım ve amacımız da şey olsun. Yani hatta savaşsız bir dünya yani böyle bir şey var. Onları unutmayalım yani biz unutma fikri oradan çıktı. Peki hazırlık süreci ne kadar oldu? Yani ikiniz birlikte e, uyum süreci daha önce e, böyle bir seyahati birlikte yapmış mıydınız? Böyle bir faaliyete birlikte katılmış mıydınız? Nasıl oldu? Ee, neler yaptınız? Nereden başladınız? Ee, aslında ben e, İlker'le beraber başladım Deniz Kayağına. O 2006 yılında başladı. Ben 2010 yılında. Biz daha öncesinde be be beraber seyahatler yaptık. Ee, Geçişler de yaptık. Örneğin Marmara Hı -hı. Adası'na geçişimiz var. Farklı geçişlerimiz var. Yani bir arada yol yapmayı deneyimliyiz. Hı -hı. Ee, tek tandem Deniz Kayağı'nda yaptığımız da oldu bu yolculukları ee, ama genelde iki ayrı kayakta yapıyoruz Deniz Kayağı'nda çünkü daha özgür hissediyoruz ee, ve daha çok taşıma kapasitemiz oluyor. Zaten hazırlıklıydık birbirimizi tanıyorduk ve bu tip yollarda yapıyorduk. Yani aslında hemen çıktık yola. <gülüyor> Hazırdınız evet. Ee, hazırdık yani malzemelerimiz çok değerli topludur ee, hadi çıkıyor dedik mi e, böyle toplanıp yola çıktık. O aslında aynı şöyle bir şeyden Biz de PTL yarışına gideceğiz. 300 kilometre bir hafta sürüyor. Biz arkadaşlarımız soruyor. Nasıl antrenman yapıyorsunuz? Yani biz hazırız. Yani yıllardır dağlara gidiyoruz, koşuyoruz ve mesafeler kat ediyoruz. Hazırız aslında. Mental olarak da yani malzemeler her şey tamam hazır. Bir yerde kenarda bekliyor ama... Hadi çek, hadi ilk adım at biz buna hazırız sizler gibi. Kesinlikle biz de hazırız. Yani şu an hadi çıkalım deseniz biz yola çıkabiliriz o vaziyetteyiz. Peki hiç kara basmadan ne kadar söylediğinizde geçeriniz? Ee, şimdi şöyle söyleyeyim bizim yolculuk normalde yani ilk çıktığımızda İstanbul Çanakkale yolcuğumuz. Aşağı yukarı 150 mil deniz mili gibi bir mesafe içeriyordu. Biz yolculuklarımızda genelde. 20 mil filan seyahat yapıyoruz. 20 çarpı 1.83 gibi düşün. Yani 40 kilometre yakın yolculuk yapıyor. 20 ve 30 arasında. Ama bu seyahatlerimizde 5 sene üst üste yapınca ee, bazen 42'leri bulduk. 42 deniz mili yaptığımızda oldu. Hmm. Yani 42 deniz mili de bayağı yani İstanbul Marmara Adası'nın ucu 60 mildir öyle düşünün. Biraz daha gayret etsek. Hani şeye, Marmara Adası'na gidermişiz Tabii ki bir de akıntı Onun evet, dışında evet, evet. dalgalar, rüzgar, aslında, güneş derken Aslında baktığınız zaman Deniz Kaya enteresan bir şey yani, e, Bilginizi ve tecrübenizi e, Bir de aklınızı kullandığınız zaman O havayı tahmin etmek işte Ona göre kondisyonunuzun hazır olması e, Teknikinizin de yerinde olması Bu yolculuklara e, rahatlık getiriyor bir daha o unuttuğumuz balık köpeği hikayesi kim anlattı? Evet, <gülüyor> ben köpek beni anlatabilirim aslında. Ba balık köpeği son <gülüyor> seyahatimizde. <gülüyor> <gülüyor> son seyahatimizde karşımıza çıktı ama. E, Gülhan sen anlat istersen. Ee, bu arada bizde de bu e, çok tatlı oldu balık köpeği. <gülüyor> Ee, biz bu arada yolculuğumuzu her yıl yapıyoruz. Bu beşinci yolculuğumuz da karşımıza çıktı. Ee, genelde İstanbul'dan Çanakkale'ye yaptık. ilk üç yolculuğumuz o şekildeydi. Son iki yolculuk İzmir'den başladık. Son yolculuğumuzda Çandarla Açıkları'ndayız. Böyle geniş bir e, uzun bir geçişimiz var. Yaklaşık 10-11 mil. mil değil mi? 11 11, yani. 10 millik bir açık, açık deniz geçişimiz vardı. Aynen 20 kilometreye yakın. E, Tabi buna iyi hazırlanmamız gerekiyor. Yani en yakın mesafemiz ortada olduğumuzda. ...5 ee, mil, geri dönmesi 10 kilometre yani kolay değil. Ee, yola çıktık, 3 mil sonra böyle karşıdan bir çizgi geldi... İlker bir bakıyor bir şeylere ama dedim ne oldu, niye bakıyorsun? O arada Durgun Deniz, merak ettim o çizginin ne olduğunu dedi. Sonra herhalde dalgaydı dedi. Dalga değişik şekiller yapıyor Deniz'de. Sonrasında bir baktık böyle bir yüz geç çıktı böyle yanımızdan. Evet. Aynı filmler gibi. Ben Deniz köpek balıklarından korkmam ama yani sahne o kadar aynı ki senaryoya çok uyuyor. <gülüyor> Jaws filmindeki gibi o Aa. gergin gerilim müziği. Ya evet. Aslında hani biz e, dalış eğitmenliğimiz... ...eğitmenliği de yapıyoruz bir yandan... ...hani köpek balığıyla dalışlarımız da oldu... ...yani suyun altında tamam görüyorduk da... ...suyun üstünde yani bir fini görmek yanımızdan geçmesi... gerçekten e, enteresan bir tecrübeydi. Sonra yanımızdan geldi... ...böyle bir yarım daire yaptı, arkamıza döndü ve... E, ...kuyruğunu, kuyruğunu gördük. gördük ve... ...döndü gitti, herhalde beğenmedi bizi diyoruz ama... ...çok keyifli <gülüyor> ve biraz da heyecanlı bir andı bizim için. <gülüyor> su, su da olmadıktan sonra... Değil ...yok, <gülüyor> yani öyle... Yani Türk karasularında olsun, e, dünyadaki karasularında olsun köpek ile ilgili hani öyle ciddi bir hani yüz çeşit varsa üç çeşit belki tehlikeli olabiliyor. O da hani genelde insana e, merakla gelir ve giderler diye. Balina yani, ziyareti olmadı herhalde değil e, mi? Olmuştur kesin ama hani biz göremedik. Yani bizim mesela gece yolculuklarımız da oldu. Hı hı. E, mecbur kaldığımız ama hani öyle e, hani fokla oldu yani Fok oldu Ve Yunus çok oldu karşımıza kaplumbağa çok olmuştur ama hı hı. hani Baliniyi biraz zor Türkiye'de görmek. Şimdi kaplumbağa dedik ya biz e, çırlıdaydık sahilde ve bir akşam vakti bir görevli geldi, reflektif yelek ve kırmızı feneriyle birlikte. Hatta arkadaşlarımızdan şakalaştık aramızda dediler ki işte ultramaraton'dan bir koşucu hala koşuyor diye. Sonra görevli geldi bir broşür uzattı ve dedik ki arkadaşlar lütfen dedi bir 10 dakika içinde burayı terk edelim sessiz olalım karıttalar rahatsız etmeyelim. Biz dedik ki biz başka bir ülkede miyiz Kesinlikle. Yani e, ve doğayı korumak ve bu karıttalara bu saygı. Çok, çok önemli evet, bir şey gerçekten önemli bir e, koruma alanı. Hı hı. E, orada mesela çok e, önemli bir e şey var ağaç popülasyonu da var biliyorsunuz yüksek yüksek hı hı. E, maalesef insanlarımız yani konu gerçi onunla alakalı değil ama hı hı. E, hani o ağaçların altında ateş yakılması bile onun köklerine zarar veriyor e, kaplumbağalara o ışık e, hakikaten gece vakti yanlış sinyal veriyor evet o yüzden hani bu konularda olmak e, herkesin görevi diye düşünüyorum çok doğru Peki gece seyahatinden bahsettiniz biraz önce hı hı. Ee, biz şimdi çaralı konuda Geldi ya son gün orada gitmeden önce pazar günü acayip bir dolunay vardı güzel. Siz gece seyahat ederken daha çok böyle güzellikler mi dikkat ediyorsunuz? Böyle tedirgin mi oluyorsunuz? Çünkü deniz acayip bir solunsuzluk duygusu veriyor. Kesinlikle. Hem de aslında kurulunaklısın ama diğer tarafından tek başınasın koskoca denizin içinde. Evet, şimdi isterseniz bir şeyi anlatalım. Ondan sonra denizli yani daha zor yolculuklarımıza geçelim. Yani bizim ilk üç sene yaptığımız yolculuklar İstanbul Yeşilköy'den çıkıp ee, ...hatta 2016 senesinde... ...TRT'de gelip belgesel yaptı. iki bölüm halinde onlar çıktı. Hatta 2015, 2016 ve 2017 İstanbul evet. Çanakkale. İstanbul Çanakkale. Bu yolculuğumuzda çok güzel dostlar kazandık. Çok güzel yolculuklar yaptık. de yedik, Poyraz'ı da yedik, Lodos'u da yedik. Hatta çoğu gezimizde... ...nedense yani hiç Poyraz'ı yemedik. Çünkü çok mevsim geçişi olduğu zaman... ...bu esnalarda, Nisan'da falan... E, ...biz e, nedense... ...neredeyse e, bu Uçmakdere tarafına kadar... ...yani Kumbağa tarafına kadar... E çok Powerraz yemeden gidip, Lodos da genelde gidip, Lodos, Lodos Poyraz gidip daha sonradan da hani Poyraz'ın etkisiyle babası rahat girişler yapıyorduk. Buraya kadar her şey yolunda e, ve bizi büyük e, orada işte Şarköy olsun, e, Gelibolu olsun, e, Çanakkale Belediye Başkanı onlar karşılıyor işte tören falan yapıyor. Bunlar da bizi hakikaten motive ediyordu. E, biz dedik ki 2018'de rotayı değiştirelim. Madem Kaş'a taşındık. E, ...bu sefer İzmir'den çıkalım, hani farkındalığı oraya taşıyalım dedik. E, tabii oradan çıkınca yola bu sefer hakikaten bakir, e, daha bilmediğimiz bir rota, e, daha nereye konuşlanacağımız, yani nereye ulaşabileceğimiz bilmediğimiz noktalar. Hatta şöyle söyleyeyim, yolculuğumuz hani yedi gün, sekiz gün sürüyorsa sadece bir gün bir otel bulabiliyoruz yani o... <gülüyor> Böyle bir yolculukta ister istemez gece e, seyahatlerimiz de oldu. Yani iş biraz daha zorlaştı. Biz buna e, şu ana kadar e, aşağı yukarı 10 tane sunum yaptık bununla ilgili. Bu seneki iki bot şovda da Tuzla'da ve Yeşilköy'de de yaptık. Hı hı. E, bu sunumlarda yokuş yukarı e, başlı altında özellikle İzmir'den başlayıp İstanbul'a çıktığımız rotaları anlatmaya çalıştık. Yokuş yukarı da hakikaten şeydir, denizciler için zordur. Yani İstanbul'dan Ege'ye insanlar çok rahat iner de nedense işte Ege'den yukarıya çıkmak tek, kaptan tek başına kalır. Yani çok meşakkatlidir. Yani koşullar için de kabus olabiliyor Kesinlikle. yokuş yukarı. Ben onu görünce ha, Siz, de, de, sizin, sizin ki oldukça ekstrem ve zorlu bir isim. Evet Güzel aynen istiyormuş. öyle. Yokuş yukarı hakikaten e, o dalgalarla, rüzgarla bayağı mücadele ediyor. Tabii bu böyle olunca bizim o üç sene yaptığımız yolculuk bize hani hafif gelmeye başladı için doğrusu. Yani zordu, meşakkatliydi ama e bu daha zordu e Bunu yapınca da gece yolculuklarımız ortaya çıktı Ben şimdi gece yolculuğu dediniz Bu önemli gerçekten Gece yolculukları çok heyecan verici Bir kere bir simsiyah bildiğinizin üzerindesiniz ee, Gelen dalgayı göremiyorsunuz Çünkü biz deniz kayağında dengide durmak zorundayız Devrilmek çok hoş değil bunun eğitimine sahibiz ve deneyimine sahibiz ama dalgalı bir havada devrilmek tekrar dönmeyiz çok zor bir ortamdır. Ee, o yüzden gece çok heyecanlı bir yolculuk ee, ve tercih etmediğimiz bir yolculuk ama bu yokuş yukarı dediğimizde çok zor hava şartlarına denk geldik. Dolayısıyla havanın düştüğü anları ve sakinleştiği anları konmamız gerekti. Ee, bir zaman süremiz var bunun içinde. Geceliğin yol yapmamız gerekti. Fakat ne kadar zorlaşırsa bu yolculuk ki gece de bunlardan biri, inanın o kadar keyifli hale geliyor. Çok daha fazla maceranız oluyor. Biz o kadar yol yaptık beş yıl boyunca ama en çok anlatabileceğim şey o gece yolculuğumda yaşadıklarımdır benim. Bir kere mesafe duygunuzu e, ki çoğunda ay yoktu mesela. Geçen yılkinde hiç aya denk gelemedik. Gerçekten zifiri karanlıktı. Gözümüz alışamadan gittik. Bütün gün sabah kadar kürek çektik. Ama Ne oldu? Belki yüzlerce yıldız kalmışlar ama ben 9-10 tanesine denk geldim. Tam üstünde yıldızlar kaydı. Bir yandan yakamozlarda gidiyorsunuz. Çok dingin. Çok şahane bir görüntü. Hatta o gün uyumayalım diye açık radyo dinledik. Bu da evet, ilginç evet, bir anımız yani söylemek <gülüyor> istediğim. Yani. Pod, Podcast'ten dinledik. Ve yani. o sessizlik içinde e, sadece ikiniz varsınız. Kesinlikle. Harika. Yani düşünün zifiri bir karan. Yani aslında onu biraz açalım isterseniz bu yolculuğumuzu. Ee, biz şeye gelmiştik. Beyramabilirsiniz bilirsiniz Asos. Hı -hı. Orada Kadırgakoy'unda kaldık. Bayağı sert bir ama Çok zor bir geçiş yapmıştık. Elremit geçişini yaptık. Ayvalık adalarından ee, oraya geldik. Ee, amacımız Bozcaada'ya gitmek. Bozcaada'da da belediye başkanı karşılayacak bizi. Ee, yolcular çıktı. Baba Türkiye'nin İskoçyasıdır. Yani hakikaten. ...her zaman rüzgarlı, kötü... ...denizcilerin kabusu... ...girerler üç gün kalırlar, iki gün kalırlar... ...bunu denizciler çok iyi bilir... Bu arada ben Bozcaada'yı hiç gizmedim ama... ...sizin gibi Bozcaada'ya giden kaç çift vardır... ...kaç kişi vardır Türkiye'de... Kayakla mı? Kayakla evet. aynı öyle... Şöyle söyleyeyim... Ee, dört ...ben hayatımda beş kere yolculuk yaptım... ...dördü deniz kaya <gülüyor> Yani ...o <gülüyor> bottan dolayı neden size deniz kaya ile gitmek... ...daha kolay geliyor bana... Ee, şimdi Kadırga'ya geldik... ...Behram'dayız... Ee, ve yolculuğumuza devam ettik. Baba Kaleye geçtik. Bayağı zor bir geçişti o. Hatta bir ara kayalıklarda bir sıkıştık. İki saat havanın dinmesini bekledik. Çünkü 15 knot gibi bir hava esiyor. 15 knot bayağı ciddi bir hava. E, küreye tutamıyorsun. Düşünün biz 3'le gidiyoruz. 15 knot hava esiyor. E, hızımız 1 mil gibi oluyor ve ciddi büyük dalgalar oluyor. E, Baba Kaleye geçtik. Gül e, Gülpınar vardır. Gülpınar'ın balıkçı barınağına girdik. İşte balıkçı barınağına i̇şte girdiğimde saat e, aşağı yukarı dokuz falan de işte da oturmuş Günü konuşuyorlar tabi de girince Mevzuya her bütün ıslaklarımızı Her yere yayıp kıra Onlarla güzel hoş Zaman geçirmeye başladık ama Sabah e, dokuzda mı onda e, Hava bozacak yirmi nat falan yapacak Ve dümdüz bir yolumuz var Orada da saça kaldı dediğimiz tabir rüzgarı kesen bir şey e, bir Tepe yok Ve devamlı dalga geçeceğiz e, Amacımız şuydu 9'dan önce adaya vardık vardık e, Varmamız için orada yatsak e, Balıkçı Barınağı'nda e, sabah adaya ulaşamayacağız. Yani e, sabah çıktığımızda çok zor bir yolculuk yapacağız ve ulaşamayacağız belki. Dedik ki arkadaşımız var Bozca'da da onu aradık. Dedik ki siz bizi merak etmeyin sabah e, telefonda geldik veya gelemedik diyeceğiz. Gece e, yine dalgada dışarısı zifiri karanlık ay yok. E, çıktık bayağı sallana sallana ışıklarımızı da kapattık. Hatta birbirimizi bazen kürek seslerinden duyuyoruz. ...kıyıya yaklaştığımız dalga seslerinden hissedebiliyoruz. Navigasyon çok güzel oldu... ...çünkü tam kuzey yıldızı... ...Polaris, tam kuzeydeydi... Ee, ...onu kertiriz alıp... ...işte o yıldızlara bakıp, orada o yıldız... ...burada bu yıldız derken... Ee, ...o yolculuğu yaptık... ...çok güzel yakamozlar... Ee, ...bırakarak yani o... Ee, ...arkamızda... E, ...ve... ...şöyle söyleyeyim... E, ...Gülüm biraz önce bahsetti... Hani açık radyo açtı. Ben de e, telsizimi açtım. VHF telsiz var. Ondan Kumkale sektörünü dinliyorum. Yani hayatım renklensin diye Çanakkale Boğazı'na girip e, çıkan bütün e, kaç grostondur içinde ne mal var ne, ne yok hepsini öğrendim yani. Hani sanki sıraya girmişim de onu dinler gibi. Mecbur öyle dinliyorsun. Ha uyumaya gelirsek Ama şunu eklemek isterim. Niye açtık biz bunu? Çünkü bütün gün yoldayız. Sabah 9'dan artık 24 saati tamamlıyoruz. Baktım ilk yıl uyumaya başladı. Gerçekten çok delimli olduğu için uyalabiliyor. Yani tercih etmiyorum uyumasını yolda. Çünkü birbirimizi kaybedebiliriz. O kadar görmüyoruz. Ee, o yüzden böyle bir sevdiğimiz, dikkatimizi çeken, bizi uyaracak bir şeylere sahip olmamız gerekiyordu. Bir parça dinleyelim ister misiniz? Anonsu ilk yerden alalım. Ee, seve seve Dyer Straits'tan Arms. E, Straits'tan Brothers in Arms <gülüyor>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 gone to Evet değerli dinleyicilerimiz ben Alper Dal Kılıç ben Yelena Apolikova. İki değerli konuğumuzla birlikte programdayız. Ee, Gülhun Gürbüz ve İlker Gürbüz bizlerle Deniz Kayakçılarız. Bizi unutma. Projeleri adı altında beş ayrı seyahate çıktılar. Üç kez İstanbul'dan Çanakkale'ye, iki kez de İzmir'den Çanakkale'ye gittiler. Ee, kendilerini tebrik ediyoruz. Evet, nerede kalmıştık diyoruz. Ee, en son bu e, İzmir'den Çanakkale yaptığımız yolculuğun gece e, Bozcada'ya e, ulaşmayı e, anlatıyorduk. E, o gece e, bir ara Gülhun'a şey dedim ya, hani bir çıkalım da ayaklarımıza kan gelsin. Yani bir kayaktan çıkalım. Ee, ama önümde bakıyorum tavak iskele diye bir şey var, İskele wow, sakın bulamazsın ya gitmiyorsun oraya <gülüyor> öyle bir şey yok. Ee, ama hani psikolojik olarak bir kıyıya çıkalım dedik. Ya bir çıktık hani sanki kuzey kutbuna çıktık gibi yani o kadar soğuk nem ve çanakkale suyu birleşmiş. Yuhun dedim hemen e, yok duramayacağız bindik. Hani amacım şuydu çıkayım bir bir ağacın altına kafayı koyayım bir taşın üstüne iki dakika üç dakika koyayım. o kadar o. Yani ona ihtiyacım vardı. Çünkü düşünün 42 mil deniz mil yolculuğu yapıyoruz. Devamlı ve, suyun içinde ve suyun içinde dalgalarda şapı şapı birlikte. Bir de hani ışığımızı da kapattık birbirimize. Yani önümüzü daha iyi görebilmek için dalgaları hani ay yok belki ama... Hı hı. Ee, böyle Peki bir... güvenlik için e, ışıkları Kapatıp e, nasıl oluyor yani? Ya Şöyle bir kere ışığı kapatmak hani Görüşüyor hani, dağ koşullarında da bilmiyorum Siz açıyorsunuz belki ama hani, dağcılıkta Şeydir biz tırmanışa geçtiğimiz zaman hani o, e, Ortama uyum sağlamak yani, için Ortamı daha iyi görebilmek için ışıkları kapatırız Yani kayayı falan hani, Üç boyuttan Hı -hı. E, kurtulmak için e, Daha iyidir yani bizim için e, Neyse ışıkları kapatıyorduk ama Bu sefer ayda olmayınca Ben göremiyorum o beni göremiyor Hani Bazen bana bağırıyor İlker uyuma ya Tamam biraz uyuyayım yani biraz <gülüyor> Arada kaçamaklar yapıyorum Neyse fazla da uzatmayalım O gün çok enteresan bir yolcu sonucu Biz bozca'ya ulaştık hedefimizi gerçekleştirdik Aslında bu yolculuğu da karı koca yapmanız çok güzel bir şey Ayrıca kızınıza Miray'a da çok güzel bir örnek veriyorsunuz Peki kadın olarak nasıl hissediyorsun kendini? Ee, eşi nasıl destek veriyor sana ve e, aslında kızınız da gidiyor mu yanınıza seyahate? Ee, o da tabii şu an yaş itibariyle çok uygun değil ama bazen böyle çok kısa mesafelerde yanımızı alıyoruz ama bu uzun yolculuklarda değil tabii ki. Çok teşekkür ederim çok önemli bir soru bu. Ee, şimdi bir anne olunca özellikle biraz daha eve kapanmanız ve çocuğunuzla beraber vakit geçirmeniz daha güvenli ortamdan ayrılmamanız bekleniyor. E, haklılar tabii ben özellikle bunu kendi aile etrafımdakiler söylüyorlar. Yani o, onun güvenliğini düşünüyorlar ama e, biz bu spora çok güvenle yapıyoruz. Yani bunu e, kendimizden emin yapıyoruz. Onu eklemek isterim. Diğer taraftan evet ben bir haftayı çocuğumla geçirebilirim ama ona ne katabilirim? O bir hafta benim herhangi bir haftam olmuş olacak. Oysa ben ona bir mesaj vermiş oluyorum. Şimdi ben evet anneyim ama ben de güçlüyüm. Bir kadın olarak bana verilen e, o kısıtlı rolün dışındayım. E, ona güçlü ol dediğimde bunu benim ona göstermem lazım. Ee, eşimle beraber yol almam lazım ki savaşta da bildiğiniz gibi kadınlar hep önce cephedelerdi. Yani biz güçlüyüz. Ona hissetmemiz ve hissetirmemiz lazım. Birincisi bu ikincisi yolda olmak çok keyifli benim için de o bir hafta içinde neler kazanıyorum yani çok bir sürü macera ediniyorum kendime ona da o mesajı veriyorum yani hayat aynı rutudan gidince çok aynı çok birbirinden e, yani yeni bir şey yaşamıyorsunuz aynı yolda olduğunuz sürece arada bir rotayı değiştirmeniz lazım o yüzden o yolda olmak bana çok şey katıyor ha kadın olarak diğer taraftan biliyorsunuz ihtiyaçlarımız çok fazla gibi bize empoz ediliyor her zaman buna, buna e, bu, bu mesajı alıyoruz etrafımızdan oysa değil denize çıktığımda fark ediyorum ki çok az ihtiyaçla Hayatıma devam ettirebiliyorum Ve çok az şeyle mutlu olabiliyorum aslında bu konuda çok haklısın... ...hep böyle ayrımcılık var... ...işte erkekler daha böyle... E, ...hatta böyle sosyal bir reklam vardı... E, ...mesaj vardı işte... ...kızlar hep böyle pembe prensesli... ...tişörtler, kenfetler... ...erkekler daha böyle dağlı ve sert... ...ama aslında... E, verdin mesaj çok güzel... ...çünkü bence özellikle sporda... E, ...kadın erkek çok ayrımı yok... ...biz çünkü mesela Alper'le... E, ...yarışıyoruz... E, ...ben e, onunla eşit yarışıyorum... ...bir de o beni geçince çok seviniyor... <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca ben de onu geçebiliyorum. <gülüyor> ama... yani re rekabet bizde var ama evet, siz, evet, sizde neyse ki rekabet, rekabet yok. Ki. Ama <gülüyor> bu senin yaptığın ve sizin yaptıklarınız çok güzel bir mesaj. Çünkü kadın evde oturup yemek yapmak, çocuklara bakmak gibi bir tabii ki var böyle bir yükü ama onun yanında çocuğu yapıp yemeği yapıp ve çalışıp ayrıca böyle özgür denizlere açılıp hayatını doya doya yaşayabiliyorsun istediği gibi evet bu mesaj bence çok çok önemli hem kadınlara hem de çocuklara kız, kadın, çocuklara evet özellikle. kadın erkek kendini çok iyi tamamlıyor ve bu seyahatlere ortaya çıkıyor ve çok güzel hikayeler oluşuyor özellikle eşseniz hayatınıza güzel hikayeler yaratmanız bence çok önemli ve bunu bu otop yollarda daha iyi başarıyoruz. Bir de yaşamla ilgili böyle bir şey söylemek istiyorum. Ben mesela seyahate gidince halperden daha daha çok az eşal alıyorum. Çünkü hakikaten insan hem sizin siz çok fazla bir şey almıyorsunuz. Değil oluyor, mi tabii? Ha, yok yok C abi, yani ben. Aynı şekilde. Ocak. Kişisel bakım, kişisel bakım ve eee e, bahsediyorum. Hakikaten şimdi o kadar çok fazla eee tüketti mi? Sürekli itiyorlar değil mi git alışveriş merkezinde Kesinlikle. onu yap işte şu günü bugünü hediye al kendine bir sürü şey al ya aslında böyle gereksiz eşyalardan arınmak Kesinlikle. lazım ve benim aslında hayalim bütün hayatım bir bavul en güzel olan değil mi? Her A zaman özgürsün koy ve git yani. Bir bavul, aslında... o da kanonun içinde. Evet, <gülüyor> ya Kanoda her şey var yani deniz kaynağımızda her şey var. Ee, en güzeli çıktığımız yerdeki insanlar yani o balıkçı barınağındaki e, köylüsü işte balıkçısı onlarla yaptığımız var. Onların hiçbir şeylere ihtiyaçları yok. Yani bir sandalı bir oltası falan hayatlarını böyle devam ettiriyor. Bunlar çok keyifli şeyler. İkram ettikleri bir bardak çay. Kesinlikle odası, ya. neler yani neler yaşamıyoruz. Muhteşem muhabbetler. Yaşam? Ya oturuyoruz mesela bir yere çıktık bir bakıyoruz çaydanlıkla geliyor adam bizi görmüş bir halimizden anlamış. Yani şimdi aslında e, bu yaptığımız son yolculukta üç tane büyük deniz geçişimiz oldu. E, bunlar e, Çandarlı Körfezi, e, Ali Ağa geçiş, Ali Ağa Körfezi biliyorsunuz e, bayağı gemi trafiğinin olduğu yerdir. E, bu senatta e, adalardan birinde bir mahsur kaldık mahsur derken. Hani dışarıda 15 beş yirmi vardı. Ama hani üç denemede adayı altı millik bir e, açık deniz geçişiyle e, tamamlayıp o zinciri e, bir şekilde yerine oturttuk. E, şeyi... Ee, ...üç deniz geçişi derken en sonda Edremit yapıyoruz... ...bir de Babakale'ye dönüyoruz... Ee, ...üç açık deniz geçişinin arkasından... bir ...Babakale'ye dönmek ve yukarıya tırmanmak... ...hakikaten e, bayağı bir işaret katılıyor... ...ama Çanakkale'ye varmak her zaman... E, ...bizim için çok keyifli... ...orada e, sağ olsun Çanakkale Belediye Başkanı... E, Ülgür Gökhan... ...bizi karşılıyor... E, ...çok keyifli oluyor... ...ve bu geleneksel bir, e, geleneksel bir hal aldı... Değil değil hal aldı. E, işte, ...ve son görevimiz olan da... E, ...biz... Orada ziyaretimizi yapıyoruz. Adere Hastanesi'ne tekrar geçiş yapıp e, Eceabat'la kilitler arasına. E, orada da e, seyahatimizi sonlandırıyoruz. Ee, bu arada e, seyahati sonlandırdığımız noktada Ağadere Hastanesi'nde e, bir anıt yapıldı. Ve orada o isimleri görüyor olmak o yaptığımız yolculuğu gerçekten çok e, iyi yapmışız edildiğimiz bir anı yaşatıyor bize. E, oraya baktığımızda işte Yahudisi, Ermenisi, Hristiyanı, Müslümanı, değişik şeylerden gelmiş birçok insanın ismi şehit olarak adı geçiyor. Hepsi bu bir dava uğruna aynı yolda ilerlemişler ve aynı savaşta... E, Hayatlarını feda etmişler ve aynı amaçla. Şimdi hani bugüne baktığımızda bize bayağı ders veriyor bu şu an hani farklı ayrı. Herkes bir şeyleri savunuyor. Herkes e, kendi ırkını savunuyor vesaire. Orada bir arada savaşabilmişiz. Bir arada hı hı. aynı amaçça hizmet edebilmişiz. Birmişiz. Niye şu an ayrıyız? Yani onu görebiliyoruz. Ve diğer taraftan şu da var. Bize verilmiş en güzel zenginlik aslında kas gücümüz. Yani kendi gücümüzle bir şeyler yapıyor olmamız. Ve sizler de bunu başarıyorsunuz. Bu, ve bu muhteşem e, amaç uğruna şu an Mira'da magnetleri masa üzerine diziyor. <gülüyor> Magnetler e, mü, müthiş güzel anılar. Ve diğer taraftan sizin bu yaşadıklarınızı bir günlük ve diğer taraftan bir kitap e, çalışmanız olacak. Doğru mu? Kesinlikle öyle hazırlıyoruz. E, çok e, istek geldi. Ee, sağ olsun, yani tanıdığımız bir, önemli denizcilerimiz... ...yani bunu artık kitap yapın dediler... Yani ...beş senenin bir kitabını yapalım dedik... Ee, ...bu seneki yolculuğumuz bizim hakikaten çok zordu... Ee, ...ama onu da başarıyla tamamladık... Ee, ...bizim yanımızda olan Karşıyaka e, Belediyesi... ...ondan sonra e, Karşıyaka Foça. Spor Kulübü... ...Foça Bel Belediyesi... ...Foça e, İhtisas e, Yelken Kulübü... E, ...arkasından Bozca'da olsun... E, ...arkasından e, Çanakkale olsun... Ee, Şarköy'ü işte ne bileyim e, Tekirdağ e, arkasından e, Silivris'i Yani bize destek veren bugüne kadar Yanımızda olan bizi dinleyen bizi izleyen Bizimle heyecan yaşayan ve bizimle e, O yolculuğu yapan Değerli dostlara ben e, Öncelikle teşekkür ediyorum Her sene diyorum ki yani yapsak mı diyorum e, Gülhun'a soruyoruz ama onların o şeyi var ya o, o Zaten bekliyorlar e, Ne e, zaman gelecek bizim evet, evet, Aynen. Ya inanın bakın şöyle biz Şarköy'deyiz ee, ...Gelibolu'da çayı koydum, sobayı yaktım diyen ee, denizci dostları var. Yani düşünebiliyor musunuz? Arada 30 mil gibi bir yolculuk var ve biz ee, onlar için, onlarla o ufak söyleşi yapabilmek için... ...dertlerimizi paylaşabilmek, bir şeylere tanık olabilmek için bu yolculuğu yapıyoruz. Bunun ee, manevi gücü o kadar değerli ki bizim Abi için. Paha biçilmez. Kesinlikle. Bu arada şimdi tabii yaşadıklarımızı anlatmamız çok kolay değil. Kitap yapmak da o yüzden bence önemli. Biz sosyal medyada işte Facebook'taki Bizi Unutma Lest We Forget grubunda seyahatimizin notlarını alıyoruz. Tabii bugün şunu yaşadık biliyorsunuz genelde çazır kuruyoruz gittiğimiz yerlerde ama uyandığımızda gördüğümüz... Ee, bulunduğumuz yerde yaşadığımız e, kıyıya denizden bakıya olma karşılaştığımız insanların ilgisi oradaki bütün heyecanımızı aktarmaya çalışıyoruz ama o kadar az kalıyor ki bu. Yani çok keyifli anlar o Yani şu an bitti o bir hafta bitti ya. Bir yıl sonrasının özlemini yaşıyoruz. İşte ah, o bir yıl gelse tekrar yapabilsek diye. Ha, seyahat esnasında bazen yapsak mı bir sonrakini diye tereddüt ettiğimiz oluyor ama bittiği anda en güzel anları kalıyor aklımızda. O yüzden kitap yapmak bizim için önemli. Onu paylaşmayı Amaçlıyoruz. Umarım herkeste keyif alacak. Peki Gülhun e, başlamak isteyenlere ne önerirsin Deniz Kaya e, deniz... bu da ayrı bir program konusu aslında. Evet, aslında evet. Bir önemli olan şu. ...iyi bir eğitim almaları lazım. Çünkü e, bunu bilgi, akıl ve beceriyle birleştirmeleri lazım. Hani öyle alıp da küreye çıkayım da denize gideyim. Ya inanın şöyle bakın Gülhun'la yatıyoruz bir yerde, dinleniyoruz. Dedim ki ya Gülhun artık havayı biz de tanımaya başladık o denizde git gel yaparaktan. Ya dedim bak rüzgar değişiyor. Şurada hava bulutlar var. Yani rüzgar buradan içecek dedik ve aynen oldu yani beş dakikada oldu. Yani bunlar önemli şeyler. Yani e, iyi bilgi, e, iyi bir tecrübe gerekiyor. Peki Türkiye'de ee, nereye ulaşabilirler? Yani ya, böyle bir kaynak, şimdi bir kurucusu? Benim, benim kurucusu oldum, Bodeka diye bir e, dernek var, e, hı hı. kurucusu. E, onlar bavazda yapıyorlar bu işi. E, ama ben Kaş'tayım. E, Kaş'ta e, çok bu dünyanın e, hakikaten sikayak cenneti diyebilirim. O kek ovası, ıvırızı, neyse. Ee, ...orada e, böyle turlar var, tanıyabilirler ve e, başlayabilirler diyorum. Peki bir parça dinleyelim mi? Lütfen. Şimdi madem yolculuk yaptık, yolculukla ilgili adını telaffuz edemeyeceğim ama... ...çok sevdiğim Motorsiklet e, Günlüğü diye bir e, film vardı. Jack hayatını anlatır. Oradan bir parça, e, Deus, gözlerimi de görmüyor artık. de Deus Coney la Coacha. İlker Gürbüz ve Gülhun Gürbüz konuklarımız, deniz kayakçısı, sporcular. Ben Alper. Ve ben Elina. Peki e, sizlere Bizi Unutma Facebook sayfasına ulaşabilirler. İlker Gürbüz'ün Instagram sayfası var. Yakında kitap geliyor. Peki sıradaki proje ne olacak? Bir kere devam edeceğiz bunu öyle gözüküyor. Ama hani yokuş yukarı, İzmir, Çanakkale bir kere üçüncü yapalım. Daha sonra belki e, Gemlik e, Çanakkale olabilir. Yani farklı bir rota. Bu sefer de Marmara'nın güneyinden giderek aklıma geliyor, bakalım. Her seferinde hedef Çanakkale ama onu bozmak istemiyoruz. Kesinlikle çok önemli üniversitedeyken bisikletle de Bursa Çanakkale arası bir bisiklet tur yapmıştık şehitler anısını ilk gün Bursa'dan bandırmaya gitmiştim daha sonra da Mustafa abiyle birlikte 160 kilometre kadar da bandırmadan Çanakkale'ye pedallamıştık Bayağı da sağlam bir eğim vardı yine yokuş yukarı evet. oldukça rüzgara karşı pedallamak durumunda kalmıştık. Ve diğer taraftan bu seyahatler insana çok şeyler katıyor aslında. Döndükten sonra sizler için neler değişiyor, neler oluyor, neler katıyor sizlere? Çanakkale. Aslında ben şunu eklemek isterim öncesinde. Evet Çanakkale diyoruz ya şehitleri anmak. Aslında Çanakkale savaşları çok değerli. Orada hep söyleriz ve hep de duyarız. İnsanlığın savaşı yendiği yer. Oraya olmak, insanın orada olmak çok motive ediyor. O yüzden sizlerin orası hep Çanakkale'ye düşmüş, bizim de oraya düşüyor. Hı hı. Ee, biz neler hissediyoruz? Öncelikle dediğim gibi biz artık e, ne istediğimizi daha iyi anlayabiliyoruz. Çünkü yolda olmak çok keyifli. Ee, çok uyaran var etrafımızda. Ama yolda olduğumuz zaman o sessizlikte... Ee, daha çok düşünüyoruz. Daha çok kendimizde baş başa kalıyoruz. Kendimizi tanıyoruz aslında. O yolun bize kattığı çok önemli bir özellik bu. Ee, şehrin içinde bu fırsatı yakalayamıyorsunuz. Ve döndüğümüzde en büyük kazanım Evet kendimizi tanımış olmak, ihtiyaçlarımızın ne olduğunu anlayabilmiş olmak ve neden, ne istediğimizi biliyor olmak. Peki e, telefonlarınız açık mı bu seyahat süresince? Yani ee, size ulaşabiliyorlar mı yoksa diyorsunuz ki biz akşam açacağız telefonu. Genelde bataryayı iyi kullanmaya çalışıyoruz. Tabii. Ne kadar e, şarj aletlerimiz olsa da e, batarya şey, e, önemli bizim Şu için. Antrenmanlar nasıl oluyor peki? Öncesinde neler yapıyorsunuz? Karadaki antrenman başkadır. Eminim e, denizde antrenman. Vallahi. Şimdi dalış eğitmenliği aktif olarak yaptığımız için bir de mağaracılık yapıyoruz siz. e, sizler de biliyorsunuz. E, bunlar bayağı ağır sporlar yani hem dalış olsun hem mağaracılık. E, bunlar bizi zaten zinde tutuyor. Hı hı. Yolculuğu her zaman hazırız o zaman. Aslında dediğiniz gibi her zaman hazırız. E, bunun dışında daha aktif yaşıyoruz yani. E, dolayısıyla e, güçlü kalmaya çalışıyoruz ve dediğiniz gibi de çıkalım dendiği anda çıkacak durumdayız. Harika, harika hazırsınız. Evet, bu müthiş tecrübe bizimle paylaştığınız için çok çok teşekkür ederiz Umuyorum ki daha çok insan spor yapacak ve kendine doğru yolculuğu keşfedecek ee, Aslında e, bize bu imkanı verdiğiniz için hem açık radyo hem sizlere çok teşekkür ediyoruz ee, Şey çok önemli yani biz bugüne kadar 10 tane sunum yaptık ee, Anlat anlat bitmez yani buna hani böyle bu kadar çok bir programla bitmez ee, O kadar çok anlatacak şey var ki ee, Önemli olan bu ruhu taşıyabilmek Kesinlikle öyle çok doğru ve yıldızlar altında ve dalgalara karşı da yokuş yukarıda güzel faaliyetler yapmanızı diliyoruz. İyi ki geldiniz iyi ki varsınız emeklerinize ellerinize sağlık. Evet Mira bir şey mi diyecek? Diyebileceğim demeyeceğim dedi. Peki parmak kaldırdı ama sonrasında e, değerli dinleyicilerimiz e, iki değerli deniz kayakçısıyla birlikteydik. E, Gülhun Gürbüz ve İlker Gürbüz'le kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ben Alper Dalkılıç. Ben Yelena Polikova. Ve bizler dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Teşekkürler. İyi günler.